Millet şş, um, Central Park Bayan Phoebe Buffey'nin müziğini gururla sunar. Oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Merhaba. Um, hayatın gerçek anlamını fark ettiğiniz o anla ilgili bir şarkıyla başlamak <gülüyor> istiyorum. Evet, başlıyoruz. <gülüyor> tamam, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Ne? <Gülüyor> Aa işte bu harika. Amerika bir şey bu. Bütün şehirde elektrikler kesildi. Bütün Manhattan, Brooklyn ve Queens'in bazı yerlerinde gitmiş ve ne zaman geleceği belli değilmiş. Vay be, acayip <gülüyor> bir olay. Pantolon ve süveter mi? Anne neden? Karanlıkta kiminle tanışacağım ki? <gülüyor> Elektrik şirketindekilerle mi? Bekar yağmacılarla mı? Bunu sonra konuşabilir miyiz? Pekala. E, telefonu kullanabilir miyim? Evimi arayıp anneannemi kontrol edeceğim. Tabii. E, numaram kaçtı hiç kendimi aramadım da İnanmıyorum. Bu o. Victoria Secret modeli. Bilmem bilmem ne Gudecker. Merhaba anne benceyi. Doğru ya. Adı Cil. Cil Gudecker. İnanamıyorum. Bankamatik lobisinde Cil Gudecker'la mahsur kaldım. Burası lobi mi? Belki de abıdır. Evet, odaklanman gereken konuda bu zaten. <gülüyor> Evet, iyiyim. Bankada mahsur kaldım. Bankamatik lobisinde. Jill lobi diyor. Ben de lobi diyorum. İyiyim. Hayır, yalnız değilim. Bilmiyorum, adamın biri. Aa, adamın biri. Demek adamın biri, hem. Hey Jill, dün gece seni adamın biriyle gördüm. Evet, ne adamdı ama. <gülüyor> akşamki elektrik kesintisini haham tribiyani yönetecek. Şey, Chandler'ın eski ev arkadaşı Yahudi'ydi. Evdeki tek mumumuz bu. Yani ışıklar bayramınız kutlu olsun. Eee, baksanıza. Çirkin çıplak adam da mum yaktı. Kesin çok acımıştı. Tamam, tamam, tamam. 14 buçuk dakika oldu. Hala tek kelime etmedin. Tanrım, bir şey yap. İletişim kur. gülümse... <gülüyor> i̇şte böyle. Kızı korkutuyorsun. Ee, birini aramak ister misiniz? Evet, liseden 300 arkadaşımı. Evet teşekkür ederim. Alo. Merhaba benim. Çendir arıyor. Ah iyi misin? Evet evet iyiyim. Bankamatik lobisinde masur kaldım. Cilti kırlayım. Ne? Bankamatik lobisinde masur kaldım cilgudey kırlayım söylediklerini hiç anlayamıyorum telefonu Joy'ye versene ne oldu kanka bankamatik lobisinde mahsur kaldım cilgudey kırlayım İnanmıyorum. bankamatik lobisinde cilgudey kırla mahsur kalmış Çandır, dinle, dinle, dinle. Evet evet. Sanki benim aklıma hiç gelmedi. <gülüyor> hadi bir e, tamam, sadece tamam. Tamam, evet, tamam. Tamam. tamam tamam ben söylerim tamam. Tamam ben Tamam. üniversite son senede Tamam. masasında. Bilardo masasında. Oho. Bilardo Oho. Masası. İşte benim kardeşim. <gülüyor> tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Benim yaptığım en garip yer New York Halk Kütüphanesi'nin ikinci katındaki kadınlar tuvaleti. Kütüphane <gülüyor> mi? <gülüyor> İnanmıyorum. Kütüphanede ne işin vardı senin? <gülüyor> Peki ya <you're> Sam Phipps? <gülüyor> uh, um, Milwaukee'de. <gülüyor> uh, Rose? Rose? <gülüyor> ...Disneyland Aa. 1989. Dünya gerçekten küçükte. <gülüyor> Yok artık. <gülüyor> Hadi, Hadi canım. Evet, e, tren bozulmuştu ve Carol'la birkaç otomatik Hollandalı çocuğun arkasına oturduk. Tamir ettiler ve sihirli krallığa bir daha dönmememizi söylediler. Aa, Rachel. Rachel. Ben anlattım Hayır. Ya. Hayır, hadi, mı? Hayır, anlatmadı. Hadi anlat. Hadi. Hadi, ha, hadi. hadi anlat. Tamam. Şey, benim yaptığım en garip yer. yatan ayak ucu. Çekiliyorum. Kazanan belli oldu. Ah, <gülüyor> hiç böyle bir Tutkuyla bir ilişki yaşamadım aslında. Yani Luna Park'ın ortasında biriyle yapacak kadar. <gülüyor> Sıra olmayınca yapılacak tek şey oydu. <gülüyor> Gördün mü? Beri beni mini golf sahasında bile öpmezdi. Hadi evet, canım. arkamızdaki insanları bekletiyoruz derdi. Peki onunla evlenmedin çünkü? Yani ölene kadar... Hiç böyle bir şey yaşamayan insanlar var mıdır sence? Muhtemelen. Gerçekten mi? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yani tutku fazla büyütülüyor. Ya tabii. Yani sonunda yani bir şekilde tükenip bitiyor. Ama sonunda sana güven ve korkusuzluk kalıyor. Sonra da eski karımın durumunda bir de lezbiyenlik. <gülüyor> O tutkuyu yaşamayan insanlar için aslında başka güzel şeyler de var diye düşünüyorum. Peki. Ama sana öyle olacağını sanmam. Öyle mi? Hı hı. Geleceğinde büyük bir ihtiras görüyorum. Gerçekten hı -hı. mi? Sağ Evet. <gülüyor> ah sen bir harikasın. <gülüyor> Hayatta olmaz. Ne? Rachel'la sen. <gülüyor> ne, ne? Ne diyorsun sen? Neden olmasın? Çünkü hamleni yapmak için çok bekledin. Artık arkadaşlık bölgesindesin. Hayır, hayır. Bölgede falan değilim ben. Ah, Ross. Bölgenin belediye başkanısı. Tamam, biraz ağırdan alıyor olabilirim. Çünkü zemini hazırlıyorum. Evet, ve her gün biraz daha yaklaşıyorum doğrusu. Kahipliğe mi? Ha? <gülüyor> a, a, bak, Ross. Beni dinle. Ne düşündüğün hakkında hiçbir fikri yok. Yakında çıkma teklif etmezsen sonsuza dek o bölgede kalacaksın. Edeceğim, edeceğim ama doğru zamanı bekliyorum ben. <gülüyor> ne? Şimdi mi yani? E, herhalde <gülüyor> Neden yapmayasın şarap, mumlar, ay ışığı, ha? Yanına gidip şöyle demelisin Rachel. Bence Ne susuyorsun? Susuyoruz. Çünkü bir şey duymaya çalışıyoruz. Hmm. Ne? ne? Şş, dinle. Duymuyor musun? bak <gülüyor> sakız ister misin Aa, şekersiz mi Aa, maalesef değil Aa, o zaman sağ ol istemem bu ne şimdi <gülüyor> aklında tut cillgrekkır sakız ikram ederse al hemen parçalanmış hayvanleşi ikram etse de al hemen tamam mı <gülüyor> tamam başlıyorum yapacak mısın yapacağım yardım ister misin gelirsen seni gebertirim abi. Ros Ros, İyi şanslar dostum. Sağ ol. Tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam evet. Hey nereye gidiyorsun? Dışarım. Hayır oraya gidemezsin hayır. Nedenmiş? Çünkü se se sebepten dolayı. <gülüyor> Neymiş peki? Ben ee, söyleyemem. Neler oluyor Joey? Tamam bak ama söz ver sana söylediğimi Rosa söylemeyeceksin neyi söylemeyeceğim senin doğum gününü planlıyor <gülüyor> aynenmıyorum onu seviyorum şaşırmış gibi yap ne için sürpriz partim ne sürpriz partisi Aa, yapma acı söyledi <gülüyor> ama bana söylemedi hey bana bakma rosun olayı bu hep aynı şey. Her zaman her şeyi en son ben öğreniyorum. Hayır öyle değil. Sana da söylüyoruz. Ha ha tabii. Chandler'ı hayvanat bahçesinde tavus kuşu ısırdığını en son ben duydum. <gülüyor> Joey'i buraya taşınırken ondan hoşlandığını en son ben öğrendim. Ne? Aa bak sen galiba ondan ikinciymişim. <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> bir şey soracağım sana. Yani tabii tam... ...tam bir soru sayılmaz ama yani genel olarak merak ettiğim... ...bir şey. Tamam. Ee, tamam. Eee başlıyorum. Eee bir süredir istediğim bir şey var ee, yani... Evet evet aynen öyle. Ya şu küçük kediye bak! Ne? Down on and... Hadi sadece beklin acımaz. Oh, oh mum damladı. <gülüyor> oh, zavallı Tudi çok korkuyor. ...sahibini bulmalıyız. Zavallı küçük Tuti'yi koridora bıraksak ya. Elektrik kesikken mi? Biri üstüne basar. Evet. <gülüyor> bir daha düşündüm de sakız mükemmellik olur. Sakız mükemmellik mi olur? Sakız mükemmellik olur. Sakız iyi olur diyebilirdim ya da... ...bir tane alayım ama hayır hayır hayır. Benim için sakız mükemmelliktir. Şu anda kendimden tiksiniyorum. Olamaz Mendel'lar. Yaşayan her şeyden nefret Ay. ederler. <gülüyor> oh. <gülüyor> ah merhaba. Az önce bu kediyi bulduk da biz sahibini arıyoruz. Aa evet. Benim kedim. <gülüyor> He, sizden nefret ediyor gibi emin misiniz? Evet benim kedim. Verin kedime. Ah. Adı ne peki? Aa, ba, buttons. Ba, buttons mı? Ha. Buttons. Gel ba, Buttons. Aa, aa. Aa, çok kötü bir insansınız. Tarcım. Gel buraya. Bana bir kedi borçlusunuz. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Nereye gittin küçük pisi pisi? Pisi pisi. Pisi pisi gel pisi pisi. Pisi pisi pisi pisi. Pisi pisi pisi. Ha, merhaba. Bu anasayım. Vay be. Hadi şanslı altınlılar. Arkadaşlar. Bu Paolo. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Bu Monika. Merhaba. Ve Joey. Merhaba. Ve... Veros. Merhaba. al di sotto, Dilimizi pek konuşamıyor. Monopoly. <gülüyor> şey <Şu> işe bak. Eee <gülüyor> Paolo nereden geliyor? Aa, İtalya galiba. <gülüyor> Hayır, bu gece demek istedim. Bu binaya nasıl geldi? Aa, şey, şu kedi vardı ya, Paolo'nun kedisiymiş meğer. Tamam. Ne garip değil mi? Bence çok Aman, garip. Aman ne kadar garip. Rachel'a sürekli ona dokunuyor. <gülüyor> Pekala. Her yere baktım ama kediyi hiçbir yerde bulamadım. Aa ben buldum. Paolo'nun kedisiymiş. ah işte buyurun. Yine en son ben öğreniyorum. <gülüyor> Kimse söylemediğine göre tahminim bu Paolo. Aa, Paolo. Bu Phoebe. Merhaba. Phoebe, anche tu Se siete tutte così belle mi trasferisco proprio qui. Ay öyle. Eee <gülüyor> <gülüyor> bakalım sırada ne var? Balon şişireyim. Balon iyidir. Çocukça bir çekiciliği vardır. Afacanca bir şeydir. Başlıyorum. Aferin sana Fajan. Tamam. E tamam sorun değil, sorun değil. Tek yapmam gereken şöyle uzanmak. Ve tekrar ağzıma atmak. Durumu iyi kurtardım. Kaldığımız yerden devam edelim. Ama ben başkasının sakızını için. Bu benim sakızım değil. Olamaz, olamaz. Şimdi de boğuluyorsun. İyi misin? Tanrım sen boğuluyorsun. Daha iyi misin? Evet. Teşekkür ederim bu... Bu çok... Mükemmeliyet. Guarda la luna. Guarda le stelle. Guarda tutte le cose belle. Var e <gülüyor> <gülüyor> hey, bu kadar komik olan ne söyledin? Kesinlikle hiçbir fikrim yok. Her zamanki gibi yani. Oh, inanmıyorum ne yapıyorum ben ne yapıyorum? Ben hiç böyle şeyler yapmazdım. Hı, i̇stersen ben yaparım. Oh. <gülüyor> Aynen adamın alt dudağını ısınmak istiyorum. Oh. Ama yapmam. Oh. <gülüyor> Bana ilk gülümsediğinde o 3 saniye Bermuda'da beriyle geçen 3 haftadan daha heyecanlıydım. Peki mopete bindiniz mi? <gülüyor> Duyduğuma göre... Aa, şimdi sırası değil galiba tamam. <gülüyor> Aslında tamamen yüzeysel ve ortak hiçbir yönümüz yok ve aynı dili bile konuşmuyoruz. Ama tanrım... <gülüyor> Paolo selam. Rose. Dinle. E... <gülüyor> bak, e... bilmen gereken bir şey var. E... Rachel'la aramızda... ikimizin arasında işte bir şeyler var. Şey mi? Şey, evet şey. Seks mi yapıyorsunuz? Yok. Hayır, hayır. Teknik olarak seks olmadı ama yani bak... E... <gülüyor> Konumuzda bu değil zaten bak şimdi konuşu Ben Rachel'la yani bizim yani bizim beraber olmamız gerekiyor. Ama eğer sen girersen, yatacak. Hayır. Hayır öyle demeyecektim. Sen eğer araya girersen araya yani şey olmamıza engel olursan yani ben gerçekten çok üzülürüm inen ki. Evet yani anladım ben. Sí, sí, sí. Sen demek dilimizi biraz biliyorsun ha? Poco birazcık. Peki sen e, boksinini biliyor musun? Hayır. Hayır mı? Çünkü sen kocaman bir boksinisin. <gülüyor> Chandler bir saattir bunu yapıyoruz. İyi izle bak çok kolay. Tamam. Hazır mısın? Hı. Tamam, şimdi sen dene. Hayır, döndürmelisin. Döndür. <Gülüyor> Aa, bakın, bakın. Son mum sönmek üzere. 10, 9, 8, 7, eksi 46, eksi 47, eksi 48. Ee, <Gülüyor> teşekkürler. Sağ ol. Işık olmadan da biraz ürkütücü oldu sanki. Muah muah muah muah. Muah muah muah. Tamam çocuklar son bir tane yapıyorum. Ah ah ah. Ah hey Ross şimdi İpek sırası değil belki ama Monica için bir parti vermen gerekiyor. Çok eğlenceliydi. Evet, sağ ola telefonunu kullanmama izin verdiğin için ve hayatımı kurtardığın için. Pekala, hoşça kal Trendler. Harika bir elektrik kesintisiydi. <gülüyor> Görüşürüz. galiba a, hesap numaram 7 4 3 4 7 ve a, var mı bilmiyorum ama kasetin bir kopyasını almak istiyorum <gülüyor>